Herbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fil nâr ve ba'du Muhtemelen kardeşlerim Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu Allah'ın selamı, him rahmeti him ve bereketi üzeriniz olsun. Sahi buhari Tevhid kitabı beş numaralı hadis. Ayşe Hanımımızın rivayet ettiği bir hadistir. Diyor ki radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı bir seriyenin üzerine komutan olarak gönderdi. Bu adam ashabına yani o askerde orduda bulunan askerlere namaz kıldırıyordu. Ve namazda kulhüvallahu ahad suresiyle namazını her rekatını bitiriyordu. Geri döndüğünde, serigeden geri döndüğünde bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle yaptığını haber verdiler. Ve Allah Resulü vesselam, ona bir sorun neden böyle yapmış dediğinde gittiler adama sordular ve o seriyenin komutanı muhakkak ki o Rahman'ın sıfatıdır. Ve ben onu okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَخْبِرُوهُ اِنَّ اللّٰهُ bu. Ona haber verin, Allah da onu seviyor. Buyurdu aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, hadisi rivayet eden Ayşe anamızdır. Ki kendisi Abu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhunun kızıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımı ve çok sevdiği bir kimse. Ki Rabbani bir fakih idi kendisi. Arap şiirini bilen, Arapların neseplerini ve günlerini bilen bir kadın idi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden çokça hadis rivayet edenlerden bir tanesi. Bu yüzden sahabe Birçok işini, meselelerini sormaya Ayşe anamız radıyallahu anhaya gelirlerdi ki kendisi alim, e, sahabenin e, hufazlarından, hafızlarından ve alimlerinden bir tanesi idi. Ki Ayşe anamız radıyallahu anha özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki gizli halleri en iyi bilenlerden bir tanesi. Yani bir gusül meselesi olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gizli halleri olsun veya evindeki halleri olsun. Özellikle bu tür meseleleri en iyi bilenlerden bir tanesiydi Ayşe anamız. Ki sahabeden olsun, tabiinden olsun birçok kimse ne yapmıştır? Kendisinden rivayette bulunmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Ayşe anamız... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin verildiği dördüncü senesinde dünyaya gelmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle Hatice anamız radıyallahu anha vefat ettikten 3 yıl sonra evlenmiş ki Medine'de evlenmiştir. O zaman Ayşe anamız 9 idi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ayşe anamız kaç yaşındaydı? 18 yaşındaydı. Ki vefat ettiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun başını göğsüne boş, e, koymuş bir şekilde ki odasında ne yapmıştır? Bugün vefat etmiştir. Ve Ayşe anamızın gerçekten sayılamayacak kadar çok menakıbı vardır. Bu Bekir ailesi olsun yani radıyallahu anhu'nun kendisi olsun, kızı olsun Hakkında birçok menakıpleri vardır ki Ayşe anamız biliyorsunuz taşından geçen en büyük olay ilk hadisesidir ki Allah Azze ve Celle Nur suresinde onun hakkında ayet indirerek onu ne yapmıştır? Temize çıkartmıştır. Yani bu münafıkların attığı zina suçunu Allah Azze ve Celle kıyamete kadar okunacak bir ayet olarak indirmiş ve ne yapmıştır? onu böyle bir fiilden, çirkin bir fiilden beri olduğunu kerimesi ile açıklamış ve Ayşe anamızı temizle çıkartmıştır. Ve kendisi 50 Hicri, 56 veya 57 senesinde vefat etmiştir ki bu tarihin 58 olduğu da söylenmiştir. Yani 56, 57 ve 58 yılları 3 tane tarih var ölüm vefat olarak bu yıllarda vefat etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu onun cenaze namazını kıldırmış ve Ayşe anamıza radıyallahu anha baki mezarlığında defnedilmiştir. Şimdi kardeşlerim Seriye dediğimiz zaman Seriye ordunun bir bölümü, ordudan bir parça manasına gelir. Ve en kayınlı Seriye de 400 kişiden meydana gelmektedir. Ve lugatta seriye denildiği zaman 3 kişi ile veya 5 kişi ile 300 kişi arasında değişen rakamdır kardeşler. Seriye olarak isimlendirilmesinin sebebi de geceleyin gizliden düşmanın üzerine hücum etmek için veya bir beldeye hücum etmek için yola çıktığından dolayı geceleyin yola çıkan manasında veya gece yürüyüşü manasında seriye diye isimlendirilmiştir. Şimdi hadiste geçen bu nedir? Bizim e, senetteki sahabenin kısa bir e, hayatını anlatmadır. Hadisin şerhine geçecek olursak sahabe diyor ki لِأَنَّهَا sıfatur Rahman Çünkü bu e, Rahmanın sıfatıdır diyor. Şimdi İbn-i Dakikal Eyyid Rahimahullah diyor ki okullar, rahimahullah. bu hadisin şerhinde tamam, şerh eder evet, Şimdi bu hadiste Rahman'ın sıfatının bir zikri vardır diyor. Yani e, e, ne kadar birebir kendi zikri e, olmasa da genel olarak İhlas suresine baktığımız zaman ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin sıfatları vardır ki bu sıfatlarla Allah Azze ve Celle kendisini ne yapmıştır? Özel kılmıştır. Ve bununla da e, Rahman'ın ile da bu zikri ne yapmıştır? Orada özel kılmıştır. Şimdi bu sure ve diğer Kur'an-ı Kerim'in sureleri Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iteren surelerdendir. Çünkü bu sıfatlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin bir kelamıdır ve Allah Azze ve Celle'nin kelamı da nedir? Sıfatındandır. Lakin kardeşler bu surede daha önce anlattığımız gibi Allah Azze ve Celle'nin özellikle ahad ve samet sıfatları ne yapmıştır? Ön plana çıkmıştır. Ve bu surede olduğu gibi başka hiçbir surede bu çeşit ne yapmamıştır? Ee, Allah Azze ve Celle'nin hat ve özellikle samet sıfatı zikir edilmemiştir. Şimdi bu surenin iniş şeyinde e, nüzulüne ait olarak Beyhak-ı El Esma ve Sifat adlı kitabında İbni Abbas'tan bir rivayet zikreder. Yahudiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bize Rabbini vasfet, sıfatlandır. Nasıl bir Rab ve iman ediyorsun diye sorduklarında bunun üzerine Allah azze ve celle kul huvallahu ahad suresini, ihlas suresini sonuna kadar indirmiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte benim Rabbim azze ve cellenin sıfatı budur diyerek ne yapmıştır? Yahudilere bunu bildirmiştir. Yine kardeşlerim bu hadiste Allah Azze ve Celle'nin sıfatları olduğunun bir ispatı vardır. Bu nedir? Cumhur'un, alimlerin çoğunun sözü de bu şekilde devam ede gelmiştir kardeşlerim. Şimdi denilse ki Allah Azze ve Celle her şeyi bilendir. Rahmandır, Rahim'dir ve her şeye kadirdir böyle denildiği zaman kardeşlerim bununla ne anlaşılır bu sözle Allah Azze ve Celle'nin ilminden rahmetinden ve kudretinden bahsedilir bunlar nedir Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıdır ve kastedilen de nedir bu manadır. Eğer her kim bunu inkar ederse, yani ilminin olduğunu, rahmetinin olduğunu ki rahman ve rahim sıfatı nedir? Rahmetten müstaktır. O meydana gelmiştir. Veya kudretini inkar ederse o nedir? Bunu sadece ve sadece büyüklüğünden veya inadından veya sapıklığından başka bir şey değildir kardeşler. Ki Kur'an-ı Kerim'de olsun. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde olsun. Bu tür e, ilim özellikle sıfatını Allah azze ve celle birçok yerde ne yapmıştır? ispatlamıştır. Ve la yihayetune bir şey immin ilmihi. Onun ilmini hiçbir şey ihade edemez. E, açıklayamaz veya enzelehu bi ilmihi Allah azze ve celle onu ilmiyle indirmiştir. Veya inna Allahu hu'r razzaquzul kulub ve tilmeti muakkak Allah rızık rüzgârendir güçlüdür kuvvetlidir. Vallahi'l izzetu ve lirrasul ve ve lirasulih ve lilmu'minin muhakkaki izzet kimindir? Allahındır, resulünündür ve müminlerindir. Ve yine ne diyor? Rabbena vesiat kulli şeyin rahmeten. Bizim Rabbimiz inni her şeyi ne yapmıştır rahmetiyle ve ilmiyle Allah Azze ve Celle her şeyi kuşatmıştır ve daha birçok ayeti kerimede. ve yine diyor ki hadisi şerifte Allahum ve ilmi astaqiruka bi ilmike Allahüm senin ilminle ben ne yaparım işlerin hayırlısını dilerim o astaqiruka bi kudretik ve senin kudretinle isterim ve yine biliyorsunuz istiharede bir işlerin hayırlısını dilemede dua ederken gelen hadiste diyor ki sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere Kur'an'dan bir ayet bir sure öğretir gibi bize istihareyi öğretti. İstihare nedir? Bir iş yapacağınız zaman o işin hayırlısını istemektir. İsterken de bakın. Ve estahiruke bi ilmike ya Rabbi ben senin ilmin ile ne yapıyorum? Evet. İşimin hayırlısını istiyorum. Eğer yapacağım bu iş benim için hayırlıysa dünya ve ahiretim için onu bana beni de ona yaklaştır. Ama hem dünyam hem de ahiretim için hayırlı değilse şerliyse beni ondan onu da benden uzaklaştır diye ne yapıyorsunuz? Allah'ın ilmiyle istiyorsunuz. Ve yine hadis, e, Ammar bin Yasir hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allahümme be ilmikel gaybi Allah'ın gaybi ilminle ne yaparım? Senden isterim diye duada bulunmuşlardır. Ve yine Buhari'nin sahinde gelen rivayette Eyyub aleyhisselamın kıssasında Bela ve izzetik diyor. Allah Azze ve Celle gökten ne yapıyor? Altın, çekirge mi kelebek mi? Çekilir. Çekirge indiriyor. Altın. Ar Arı mı? Arı, çekirge. Er çekirge olarak benim aklımda kalmış altın. Yani bildiğimiz altın madeninden çekirge yağıyor. Burda altına dönüyor. Ondan sonra Eyüp Aleyhisselam hemen eteğini açıyor ve toplamaya çalışıyor. Allah Azze ve Celle ey Eyüp diyor ben sana her şeyi verdim. Neden yani bu hırs artık ne derseniz? Ya Rabbi diyor Bela ve izzetik. Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki senin bereketinden de yani kaçışı yoktur. Diyor. Madem verdin, ben de topluyorum bereketini <gülüyor> diyor. Genel rivayette ki orada tabii burada bizim getirdiğimiz delil olarak bela ve وَعِزَّتِكَ Ya رَبِّ Sen'in izzetine yemin olsun ki nafsını kullanıyor. Ve yine Bukhari rahimahullah Allah'ın izzeti ve sıfatıyla ve kelimeleriyle yemin etme adında bir bab açmış ve bununla ilgili Rivayetler zikretmiş ki i̇bn Abbas radıyallahu anhına kânel nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekûl, âmudu bi Allah'ım senin izzetinle sana sığınırım diyerek ne yapmıştır? Bir çeşit yemin etmiştir. Yine Ebu Hureyra radıyallahu diyor ki bir adam diyor cennetle cehennem arasında kalır diyor. Ve der ki ya Rabbi benim yüzümü cehennemden çevir der diyor ve laa izzetik la, ve la Ya Rabbi senin izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğim derdir. Sonra hadisizlikle der ve cehennem demeye başka rivayette yine burada izzetine yemin vardır ki başka bir rivayette en esrabı Allahu anhunun dediğinde cehennem helmin mezit demeye başlardir. Ya daha fazla var mı? Ve en sonunda Rab Azze ve Celle izzetiyle rabb İzzet sahibi olan Allah Azze ve Celle ayağını diyor cehennemin üzerine koyat ve cehennemde belki kattu kattu ve izzetik Ya Rabbi izzetine emin olsun ki yeter yeter der diyor. Ve bu hadisler kardeşlerim gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin ilim, izzet ve daha başka neyi vardır? Sıfatları vardır. Bunu neden zikrettik? Çünkü bazı sapık gruplar, yani İslam'ı kendisine vasf, e, nisbet eden bazı sapık gruplar ne yapmışlardır? Bu gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmişlerdir. Ve inkar sebepleri ileride de gelecek inşallah. Yani bir insan ne vardır? Bir ilim sıfatı vardır. Eğer bir insanın bir mahlukun ilim sıfatı varsa Allah Azze ve Celle'nin böyle bir sıfatı olamaz diyerekler. ne yapmışlardır? inkara gitmişlerdir ve ileride yine geleceği gibi de ne yapmışlardır? Bazı sıfatları tevil ederek, yorumlayarak manasını bozmaya çalışmışlardır. Ki ümmetin, Muhammed ümmetinin bazı çok fırkasının ayağını kaymasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ne olmuştur? Bu isim ve sıfat tevilinde olmuştur. Halbuki bizler tevhid kısmını incelerken, tevhid dersimizi işlerken 3 tane tevhidin kısımlarından bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıydı. Ki Kur'an'ın üçte biri nedir? Bir önceki derste isim ve sıfatlarından bahseden tevhid kısmı içerisinde. Ki maalesef bunu inkar eden, tevil eden bunu yorumlayarak başka manalara veya ondan kasıt bu değildir budur diyerek inkar eden maalesef kendisini İslam'a nispet eden gruplar meydana gelmiştir şimdi kardeşlerim burada çünkü neden böyle yaptığınız bir sorun diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yani bu adam bu komutan seferdeyken neden yolculuktayken ordunun başındayken işte arkadaki askerlerinin namaz kıldırırken neden her rekatta e, kul huvallahu ahad suresini okuyarak e, bitiriyor o ne diyor çünkü o rahmanın sıfatıdır diyor Allah Azze ve Celle diyor ki, Subhana Rabbi Rabbi la yasifun, Ya Rabbi diyor, onlar seni, onların ey izzet sahibi Rabbim Allah'ın, onların diyor vasvetlikleri şeylerden sen nesin Münezzehsin, veriyesin diyor. Şimdi kardeşler, burada e, Mu'tezile biraz önce dediğimiz Mu'tezile fırkası ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'nin ilim, kudret ve meşiyet dediğimiz bileme sıfatlarını inkar etmişlerdir. Çünkü dediğimiz gibi eğer bu sıfatlar e, insanın da yani bir insan bu sıfatlarla yani insanın da bir ilmi vardır, bir bilemesi vardır, bir gücü kuvveti vardır. Eğer bu varsa Allah'ın bu isimleri olamaz diyerek ne yapmışlardır? inkara gitmişlerdir. Şimdi burada kardeşlerim isimle sıfat arasındaki bir fark ortaya çıkıyor. Yani isimle sıfat arasında ne gibi bir fark var? Şimdi kardeşlerim isim dediğimiz zaman neye? Bir zata delalet eder. Ama sıfat dediğimiz zaman o zatta mevcut olan mana ifade edilir. Yani bu ne demektir? Yine mana da yine isimlerden meydana gelmektedir. Alim nedir? Bilen demektir. İli, i̇simdir. E, i̇lim de nedir? Onun sıfatıdır. Yani onun bilmesi, onun dilemesi, kudreti, gücü, kuvveti, onun bir sıfatıdır. Kadirdir, her şeye gücü yetendir. Bu bir isimdir. Aynı zamanda kudrettir yani güç sahibidir. Çünkü isimler ne yapmışlardır? Sıfatlardan meydana gelmişlerdir. Ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a onun o şahsın böyle dediğini, yani bu Rahman'ın sıfatıdır ve ben onu okumayı seviyorum dediği zaman Allah Resulü Aleyhisselam "Akhbiruhu <gülüyor> en innallaha enallaha yuhibbuhu." Haber verin Allah da onu seviyor diyor. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin onu sevmesinde bir sebep olabilir. Yani bu sureyi okumadaki onun sevgisi, muhabbeti, yani Allah Azze ve Celle'yi zikretmedi, isim ve sıfatlarını zikretmedi. Çünkü Kolhu Allahu Ahad, Allahu Samet. Adam her okumasında Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını zikrediyor. Niye? Çünkü bir muhabbet var, bir sevgi var. Ve ondaki güzel anlayışı ve ondaki akidesi, inancı veya hepsi ne yapıyor? Belki de bunların hepsi Allah Azze ve Celle'yi onu, Allah Azze ve Celle'nin onu sevmesini ne yapıyor? Bir sebep teşkil ediyor. Ve yine burada Allah Azze ve Celle'nin kendisine kullarından kendisine e, itaat edenlerin bir sevgi muhabbet olduğu ispatı var. Ki bu konuda birçok e, ne vardır? Deliller vardır kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle'nin kulunu sevdiğine dair muhabbet, sevgi sıfatı. Ki e, naziri Allah Azze ve Celle'nin kullarını sevmesini irade ve sevap olarak tevil etmişlerdir. Veya onu nimetlendirmesi olarak tevil etmişlerdir. Veya başkası o e, sevaplandırması veya nimetlendirmesi olarak ne yapmışlardır? Tevil etmişlerdir. Yani demişlerdir ki bir insan veya Allah Azze ve Celle bir kulu nasıl sevebilir? Yani nasıl bir muhabbet olabilir? şeklinde Bu onun bir iradesi veya e, nimetlendirmesi olarak ne yapmışlardır? Tevil etmeye gitmişlerdir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kulu sevmesi. Aynı şekilde kulun Allah Azze ve Celle'nin sevmesi de onu itaatinde istikamet ehli olması olarak tevil etmişlerdir. Ve onlara göre muhabbetin e, hakikati sevdiğine meyletmektir, sevdiğine doğru gitmektir e, şeklinde ne yapmışlardır? E, tevil etmişlerdir. Ama biraz sonra inşallah ayet ve hadislerle e, delillerini zikredeceğiz. Muhabbet, Allah Azze ve Celle'nin kişiyi sevmesi Nedir? Ayet ve hadislerle ispatlanmıştır kardeşlerim. Evet, şimdi tevil ehli, yani tevil dediğimiz zaman nasıl kelimeyi birebir alıp onu yorumlayarak başka manaları elde etmektir kardeşlerim. Tevil ehli dediğimiz zaman bu anlaşılır. Mesela bizler ehli sünnet bir el dediğimiz zaman, bir göz dediğimiz zaman veya Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatlarında nedir? Olduğu gibi kabul eder. Hiçbir tevile, hiçbir tahrife ee, nedir? Anlaşılır. Teşbihe, tatile gitmeden Olduğu gibi kabul edilir. Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti var mıdır? Evet Allah Azze ve Celle bir kulunu sevebilir. Bir kulu da ne yapabilir? Allah Azze ve Celle'yi sevebilir. Ki biraz sonra inşallah ne yapacağız? Bu delilleri zikretmeye çalışacağız. Şimdi diyor ki Allah Azze ve Celle... Kul in kuntum tuhibbun Allah fetteb'unni yuhibbukum. Ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam okullarım dedi ki eğer beni seviyorlarsa Allah'ı seviyorlarsa in kuntum tuhibbun Allah Eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah da ne yapsın sizleri sevsin. Beni ne diyorlar ki buyuruyor ki Allah Hazretleri inna Allah yuhibbu't-tevaddine ve yuhibbu'l-mutetahirin muhakkak ki Allah tevedenleri ve temizlenenleri ne yaparmış severmiş muhabbet duyarmış. Belamen aufa bi ahdihi Her kim ahdine vefa gösterirse ve Allah azze ve celleden gerektiği gibi korkarsa inna Allah muttaqin. Muhakkak ki Allah muttakileri, Allah azze ve celleden hakkıyla korkanları sever buyuruyor Allah azze ve Celle. Fetevekkel ala Allah. İnna يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah'a tevekkül et, ona dayan, ona güven, ona sarıl. Muhakkak ki Allah mütevekkili yani hakkıyla tevekkül edenleri sever buyuruyor. Ve yine bu konuda birçok hadis var, ayet var kardeşlerim. Yine hadislerle alakalı, hadislerde geldiği gibi diyor ki, ben diyor bu sancağı yarın öyle birisine vereceğim ki diyor, muhakkak ki o Allah'ı ve Resul'ünü sever. Allah ve Resul'ü de onu sever diyor. Ve kime veriyor? <gülüyor> Ali radıyallahu anhuya veriyor. Ee, Hudeybiye. Değil mi? hani, Hayber. Hayber zaferinde. Hayber. Yahudilerin şeyinde ki zaferle sonuçlanıyor. Ve yine Müslim'de gelen rivayette muhakkak ki Allah diyor takı olan, muttaki yani Allah'tan hakkıyla korkan gani zengin ve gizli ibadet eden kullarını sever diyor. Burada zenginden kasıt Allahu alem e, gönül zenginliği olabileceği gibi mal zenginliği de olabilir. Her ikisi de ihtimal vardır ama Allahu alem gözüken gönül zenginliği daha arvası Tabi en iyisini Allah bilir Allah ama zahirinde mal zenginliği de olabilir. Bu Allah azze ve Celle'nin kulunu muttakî kulunu sevdiğini, sevebileceğini gösteren en büyük delillerden bir tanesi. Diğer kısmı da bir kulun Allah azze ve celle'yi sevmesidir. Ki bunu inkar edenler gerçekten şaşılır kardeşim. Neden inkar eder? Yani bir kulun Allah azze ve celle'yi sevmesi gerçekten şaşılacak bir şey midir? Ki ibadetlerin özünde ne vardır? Sevgi vardır, Allah sevgisi vardır. Eğer siz Allah'ı sevmezseniz Allah'a kul olamazsınız. Allah'ı sevmezseniz Allah'a sığınamazsınız. Allah'ı sevmezseniz hacetlerinizi ona arz, edemez. arz edemezsiniz. Allah'ı sevmezseniz ona kul olamazsınız ve böylelikle ne yapar? Uzar gider. Allah'ı sevmezseniz Müslüman olamazsınız. Ki şehadetin yani La İlahe İllallah'ın manası da Nedir? Hep bunun üzerine kurulmuştur. Yani Mesela diyor ya Allah Resulü Aleyhisselam Vücutta diyor, Bir et parçası var. O düzgün Olursa bütün vücut düzgün olur. O bozuk olursa ne olur? Bütün vücut bozuk olur. İşte o et parçası nedir? Kalptir. Ki kalbin gıdası da nedir? Muhabbettir. Allah'a Duyduğum muhabbet. Leyla Mecnun kıssasında Mecnun gidiyor e, Leyla'nın bulunduğu şehirde ve her e, şeyleri e, gördüğü her duvarı her bir sokağı öpmeye başlıyor. Ya ne yapıyorsun? Ya, benim burada e, şeyim var yani Leyla var ki Leyla buralardan yaşadı ne yapıyor? Bu şekilde Mecnun olmuş adam. Allah şifa versin. Evet kardeşler. Şimdi ilah dediğimiz zaman ki biliyorsunuz ilah kelimesi Allah azze ve celle, Allah lafı ilah kelimesinden türemiştir. İlah dediğimiz zaman da ne manaya gelir? Bir mahbub anlaşılır. Yani sevilen bir şey, sevgili nedir? Kalplerin ilahlaştırdığı bir sevgi. Sevgili. Yani bugün bunun tezahürü nasıl olmuş? İnsanlar çağın ilahı diyorlar. Veya işte haşa bir çok sevdiği bir kadına sen benim ilahımsın, sana tapıyorum gibi bir sözle ne yapmışlardır? Allah korusun şirk bataklığına düşmüşlerdir. bugün tezahürü bu şekilde işlemiştir. O yüzden ilah dediğimiz zaman kalbin ilahlaştırdığı sevgili manasına gelmektedir. Ne yapar? Onu sever, onu tazim eder, onu kutsar, ona yönelir veya saygıyla boyun eğerek ona yönelir veya hacetini ona söyler, ondan korkar veya ondan ne yapar? Ümit eder. İşte ilah budur. Her kim kalplerin yönelmesini inkar ederse veya kalplerin Allah Azze ve Celle'yi ilahlığını inkar ederse muhakkak ki o İslam'ın hakikatini ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Peki öyleyse kardeşlerim insanlara cenneti haram kılan şirk bir insana mahluka bu sevgide sadece ve sadece Allah'a ait olması gereken sevgiyi bir başkasına vererek şirk gündeme gelmesinden başka bir şey değildir kardeşler. O yüzden sadece insanlar şirkte, sevgide şirk koştuklarından dolayı ne yapmışlardır? Maalesef müşrik vasfını almış ve ebedi cehenneme götüren bu vasfı hak etmişlerdir. Allah bizleri bunlardan eylemesin ya O yüzden diyor ya Allah Azze ve Celle O minen nâsi men yettehidu min dunillahi endâde İnsanlardan kimi de vardır ki diyor Allah'tan başka ortaklar edinirler. Nitler edinirler. Yuhibbûnehum kehubbillah Ve onları Tıpkı Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Severler. Değerli. Bütün. Ve lezine O iman edenler var ya Allah'ı en şiddetli şekilde tevginin gösterilebilecek en yüceysiyle ne yaparlar? İşte onlar Allah'ı öyle severler diyor. Burada Allah azze ve celle şunu beyan ediyor ki kardeşlerim her kim, bir mahluku yaratılmışı, insanı, taşı, ölüyü, bir hayvanı yani bugün düşünün öyle insanlar çıkmış ki o küçücük köpekler var ya, fino mu diyorlar. ya Onu öyle bir seviyor ki, öyle bir bağlanmış ki sevgiyle yani Allah korusun her kimdir Allah'ı sever gibi başka bir mahluku yani sadece insan olarak düşünmeyin. Severse Allah Azze ve Celle'yi şirk koşmuştur, ortak koşmuştur ve Allah Azze ve Celle bunların diyor ateşte ortakları için şu sözleri söyleyen kimseler gibi diyor. Tallahî innâ kunnâ fiyabalâlemûdûn. Vallahi bizler apaçık bir sapıklık içerisindeydik diyor ve bizler alemlerin Rabbini de ne yaptık? Eşler, ortaklar edindirdik, edindik diyor. Yani ne yapmışlardır? Hiçbir zaman sevgide Allah azze ve celle'yi bir başkasını ne yapamazsın, eşit tutamazsın, bir tutamazsın. O yüzden bunlar sadece sevgide ne yapmışlardır? Allah azze ve celle'yi eşit tutmuşlardır. Ki fiilinde ve tasarrufatlarında yaptığı işlerde Allah'ı bir tutamazlardı. Yani onlara e, benim Rabbim güneşi doğudan doğurur. Hadi sen onu batıdan doğursana. Ne yapamazlardı? Böyle bir şeye güç yetiremezlerdi. Çünkü kainatın rabbi. Ama sevgide ne yapabiliyorlar? Rahatlıkla ve rahatlıkla Allah korusun şirk koşabiliyorlar. Evet kardeşlerim. Allah azze ve celle bizleri hakkıyla kendisini sevdiği ve onun bizi sevdiği, bizim de onu sevdiği kullarından eylesin kardeşlerim. Allah. Evet kardeşlerim Müminler şunu çok iyi bilirler ki Allah Azze ve Celle'ye Bizim olan sevgimiz Muhakkak nedir? Kalplerin hayatıdır Yaşama Sırrıdır Ve nedir? Ruhun nimetidir Ve bilakis bu Dünya ve ahiretteki en büyük nimettir Allah sevgisi, Allah Azze ve Celle sevgisi. Ki bu farz edilen bütün sevgilerin üstündedir. Ve bu sevgiye nispet edilecek, ortak edilecek başka hiçbir sevgi yoktur. Ne bir eş sevgisi, ne bir çocuk sevgisi, ne bir mal sevgisi hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin sevgisinin önüne geçemez bir hadiste rahibullah min kulle kulubikum diyor bütün kalbinizde Allah'a senindir yani tabiri caizse kalbinizin Allah Azze ve Celle'nin muhabbetini içmediği hiçbir zerresi hiçbir parçası ne olmasın kalmaz bütün kalbinizle senin bütün kalbinizde ne yapın Allah Azze ve Celle'ye bağlanın diyor Bukhari müstümde gelen bir hadiste kim de diyor şu üç şey bulunursa imanın tadını tatmıştır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Birincisi neydi? Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek. İkincisi bir kimseyi yalnız, yalnız Allah rızası Allah için sevmek. Ki biliyorsunuz buna paralel olarak Allah Azze ve Celle'nin gölgesinde ki öyle bir gölge ki Rahman'ın arşının gölgesi, hiçbir gölgenin olmadığı bir gölgede, Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelendirdiği yedi sınıf insandan biri kimdi? Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kimse. Yok ki bugün ayrılıklar kardeşler arasında, falanın gözünün üstünde kaşı var, falanın gözü kara, öbürünki ela, yok saçı uzun, yok saçı kısa. Böyle bir ayrılık yok kardeşler. O Rahman'ın arşının gölgesinden başka bir gölge olmayan günde Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenmek istiyorsak 7 sınıf insandan biri olalım kardeşler. Onlardan biri kimmiş? Allah için seven, birbirini Allah için seven. Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan kimse. Ve yine Allah Azze ve Celle kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi kerih gören kimsedir. Bu üç sınıf kimse nedir? Halavetül <gülüyor> iman. İmanın tadını almış kimselerdir. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin. Ya Rabbi. İmanın tadını... ayrılmak nasıl Yani Allah için ayrılmak, biz bir Müslümanı e, Günaha kadar, sevabı hı, kadar anladım. sever, günahı kadar da ne yaparız ona buz ederiz. Hı, hı. Ama bir kimse dinden dönmüşse Allah korusun veya artık bizi de ifsat edecek bir duruma bid'ate gelmişse artık ondan ayrılmak nedir? Sars olmuştur. Evet. Yani düşün artık bid'atlara dalmıştır ve o bid'atın bir savunucusu olmuştur. Belki de bizim ona olan muhabbetimiz bizi de onun içine çekeceği için ne yapmaktır? Onu terk etmek üzerimize farz olmuştur. Muhabbet kardeşlerim, sevgi yine kulluğun ta kendisidir. Ki Allah Azze ve Celle'nin istediği ibadet, kulluk ancak ve ancak bu muhabbetle, sevgiyle gerçekleşir. Hiçbir dinin hiçbir ibadeti muhabbetten, sevgiden ne yapamaz? Ayrılamaz kardeşlerim. Tıpkı bir korku olsun, Allah'tan ümit etmek, Allah'a hamd etmek, şükretmek, sabretmek, dua etmek, ona sığınmak, ondan yardım istemek ve ibadetlerin bütün çeşitleri ne yapamaz? Muhabbetsiz yerine getirilemez kardeşler. Ki bu bütün imanın ve ihsanın makamlarından bir tanesi. Makamlarını bir araya getiren unsurdur muhabbet Allah sevgisi. Evet kardeşlerim. Ve biraz önce söylediğimiz Allah'ın muhabbetini inkar eden kimseler ne yapamazlar? Hiçbir zaman onun sevgisine ulaşamazlar kardeşlerim. Ve Burada e, ayet kelime de İhlas suresinde ahad ve samet sıfatları gelmektedir. Peki ne demektir ahad ve samet sıfatları? Samet dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'yi bütün ayıp ve noksanlardan, bütün kusurlardan ne yapmaktır? Tenzih etmektir. Ahad dediğimiz zamanda tek olduğunu, kemal sıfatıyla tek olduğunu ne yapmaktır? Ekrar etmektir kardeşler. bu. Evet, Seleften samet sıfatını çeşitli şekillerde zikredenler olmuştur, tefsir edenler olmuştur. Onlardan bir tanesi, hacet esnasında kendisine yönelinen manasına geldiğini söylemişlerdir. Kimisi de samet sıfatının karnı olmadığı veya bağırsakları olmadığı için yeme ve içmeye ihtiyaç duymayan manasında olduğunu Söyleyenler olmuştur kardeşlerim. Neden hacet anında birlerle? Karım açıklamıyor. Anlamadım. Neden hacet anında birlenen diye söylenir. Karım açıklamıyor da. Hacet anında birlenen evet. Yani bütün kafirlerin içerlerini aşık sıkıştırmış. Ya Allah, ın... hemen Allah. Hemen <gülüyor> <gülüyor> semaya bakın. Hani sadiş Şerif'te geliyor ya, senin Rabb'ın kardeş, yedi, nerede, geri göttü, geri göttü, geri göttü, başın dara geldiğinde sıkıştığında <gülüyor> hangisine müracaat Bir <gülüyor> <edeceğim. gülüyor> <Göktekin 'in>, Yani kareden <gülüyor> kafirler dahi ve hakikaten da çok güzel açıklanmış oldukça. <gülüyor> Hacet anında <sıkıştığında> dahi <gülüyor> töbüge <tıkıştığında dahi, gülüyor> <tıkıştı. tıkıştı. tıkıştı. gülüyor> Evet e, yine Bu, bütün, bütün ihtiyaçlar yani. <gülüyor> bütün ihtiyaçlar Allah azze vec evet. ve yönlendirilir ki burada yine Ahad demiştirlam <gülüyor> yekullahhu kufuvan Ahad yani hiçbir <gülüyor> şey ona bir denk veya ortak değildir diyerek Allah azze vecil bir yerde o Ahat sıfatını ismini ne yapmıştır e, ispat etmiştir. Evet kardeşlerim, yine burada Allah azze ve celle bütün kemal sıfatlarla sıfatlandırılmıştır. İlim gibi, kudret gibi, rahmet gibi sıfatlarla ne yapılmıştır? Allah azze ve celle sıfatlanmıştır. Evet kardeşlerim. Böylelikle bu şeyi e, hadisimizin şerhini inşallah bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki babda İmam Bukhari rahimahullah yeni bir e, bab açıyor. Babın konusu kulidu Allaha, abidu Rahman, ayinma tedduu, falahul isma husna. Ayet Kerimesinde Diyor ki Allah Azze ve Celle de ki isterseniz Allah'a dua edin, isterseniz Rahman'a dua edin. Eyyemme <gülüyor> ted'u. Hangisinde dua ederseniz <gülüyor> muhakkak ki en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nin ayeti kelimesiyle İmam Bukhari Rahimullah Tevhid kitabında yeni bir kısım, yeni bir bölüm açıyor. Şimdi Haberi Rahimullah diyor ki Allah Azze ve Celle Peygamberine hitaben diyor ki Ey Muhammed O müşrik Araplar inkar eden müşrik Araplar Neyi inkar ediyorlar? Rahmana dua etmeyi De ki onlara Ey kavim Allah'a dua edin Yine ey hal kavm, ey kavim, ey topluluk veya Rahman'a dua edin. Hangisine dua edin? Hangisiyle dua ederseniz edin, muhakkak ki en güzel isimler Allah azze ve celle'indir. Hangi isimleriyle Allah azze ve celle'ye dua ederseniz edin, muhakkak ki siz bir olan Allah'a dua ediyorsunuz. Bu ayetin nüzulüyle alakalı olarak Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında Ya Rabbena Allah Ya Rabbena Rahman diye dua ediyor. Ey Rabbim olan Allah Ey Rabbim olan Rahman diye. Ve müşrikler geliyor, sen diyorlar birinin adı Allah birinin adı da Rahman olan iki tane ilaha mı veya iki tane ilaha dua ediyorsun diye ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam'a gelip güya e, tek olan Allah'ı demeye çalışıyorlar. Söylesin. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bu ayetini indiriyor. Ve Allah ismi olsun, Rahman ismi de olsun. Nedir? İsterseniz Allah'a veya isterseniz Rahman'a dua edin. Çünkü ikisi de Allah'ın isimleri ayetin sonunda da muhakkak ki en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'ye ayettir diyerek ne yapmıştır? Bunu dile getirmiştir. Evet kardeşlerim inşallah bu dersimizde bununla iktifa edelim. Bir dahaki dersimizde iki tane hadisimiz var ki rahmetle alakalı. Birisi insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. İkinci hadimiz, hadisimizde muhakkak ki Allah kullarından merhametli olana olanlara merhamet eder e, şeklinde iki tane hadisimiz var. Ve i̇nşallah Allah Azze ve Celle ömür verirse bir dahaki dersimizde de bu hadisleri eşlemeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle bana ve sizlere işittiklerimizle işittiklerimizi anlamaya ve onunla amel etmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri isim ve sıfatlarına hakkıyla iman eden ve onun hakikatini manasını fehmeden anlayan ve onun gereğince yaşayan kullarından eylesin. Hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle cennetine girdirdi. Kullarından eylesin. Bizi fasıklıktan, fısktan küfürden, kafirlerden e, bizleri korusun. Amin. Onlara karşı bizlere yardım eylesin. Amin. Bizim imanımızı korusun. Ailemize, Amin. neslimize e, neslimizin de imanını korusun. Amin. Subhane Rabbika Rabbil Ezzet ve Selamun Aleyhisselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. ve Ahiru Da'vana Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamdülillahi Rabbil Alemin